ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde, fani dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme. Ya. Mesela benim tanıdıklarım akrabalarım var, canağım var, tam 70 yaşına geliyor, yeni yeni binalar yapıyor, arsa alıyor, villa alıyor, dinle falan hiç alakası yok. Allah için de 5 kuruş vermez. O nasıl arkadaşları içki ısvarlar ama sebap için vermez. Bacanak Bu kendi de Almanya'da buraya geliyor. Niye yapıyorum bunu? Gerçek misin diyorum Almanya'da? Yok bayağı diyor gelmem. Baldısın gelmez zaten ben gelsem yani hanımın falan. Niye alıyorsun bunları madem ki burada bu kadar? Ya bacanak diyor, ilerisi için ya alıyorum ben diyor. İlerisi için, yatırım olsun diyor. Adam Uzatmalar oynuyor, ikinci uzatmaları oynuyor. İlerisi, bak ölüm hiç aklına gelmiyor bak. Ulan ilerisi mi kalmış? Bitmişsin sen. Bakıyorsun 3 ay sonra ölmüş. Yatırmışlar orada. Yatırımların hepsi burada kaldı. İlerisi için yatırım yapıyor diyor. <gülüyor> Düşünemiyor bak. Ölüm aklına gelmiyor. Geçen günler Diyarbakır'daydım, Sonra Bolu'ya geldim. Diyarbakır'da bir zengin bir bey var bize de yardım ediyor, böyle dershaneler yapıyor. Tek başına on katlı bir sana yaptı, verdi çamalda. Mehmet Ali Bey, abi dedi, Bolu'ya gidersen, Bolu'da büyük abant otel, benim otelim dedi. Git orada, dedi, ben telefon edeceğim, git orada misafir et seni ağırlasınlar. Allah razı olsun Unuttum sonra ben. Unuttum tabii. Ama beni bir kardeş orada, abi seni bir abanta götüreyim de Duyuyordum abant babant. Göl var orada. Gittim, göl donmuşa üstüne yürüyorum dedi.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 Hiç yemek yeri. <gülüyor> Gittik oradan otelere girdik tabii. Orada telefon etmiş tabii. Ulan başbakan gibi karşıda müdürler falan. Hoş geldiniz abi, hoş geldin Beni de tanıyorlardı biraz bir internetten falan. Çok kıyak bize bir şey çektiler. Şimdi o müdür diyor ki, dedim bu otel sizin mi, Mehmet Ali Bey'in mi yoksa devletten ihaleyle mi aldınız? İhaleyle aldık dedi iş işletmesini. 29 yeni aldık dedi. Çok güzel dedi bana. Ama hacı bırakmaz dedi. Yine yani 29 sene sonra gene alır. Ulan hacı 75 yaşında zaten. <gülüyor> <gülüyor> 29 sene sonra kaç yaşında olacak? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 85-95 yaşında. Hacının kebikleri terimine kalmayacak. Ama adam bak. Ölüm aklına gelmiyor adam. Müdür söylüyor. Hacı söylemiyor da. Müdürü diyor. Hacı diyor bırakmaz. abi gene alır gene alır diyor. Bak diyecektim ya 29 sene sonra gene almaz mı abi ya? <gülüyor> Keşke deseydim ya. <gülüyor> değil mi? Bak. Demek ölüm insanın aklına gelmiyor. Şoförüm, kaptanın gazet. Bindin mi? Gidiyor. Biraz sonra ne olacağın belli değil. Yollarda çok gülüs trafik kazası değil mi? Ölenler var falan işte. Onun gibi. Her an kendimizi gidecekmiş gibi hazır tutmamız lazım. Yani Allah korusun.